Merhaba. Hayır, merhaba. Nasılsın? <gülüyor> Bu sefer Yüz Yüze İstanbul'da bir adaptasyonda birlikte. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, 13. Cuma'da, 13. BNL kapsamında Atölye İstanbul'da birlikte bir kayıt yapacağız. <gülüyor> güzel bir odamız var. Çok güzel, oda çok güzel. ''Acaba şu sodalardan falan da içsek mi?'' <gülüyor> diye düşünmüyor değilim. <gülüyor> şu anda talimhanede bir otelin toplantı odasındayız. Gayet güzel kitaplarımız var etrafta. Ve de Amerika'dan Türkiye'ye yeni dönmüş iki tane konuğumuz var. Stanford Üniversitesi MBA ve MS mezunu Kerem Alper ve New York Üniversitesi ITP mezunu Engin Ayas. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Onurcub sen böyle kalktın bir yürü, <gülüyor> bir odayı bir geziyim diyorsun <gülüyor> madem geniş bir toplantıdasın. <gülüyor> ee, Engin ve Kerem'i almamızın sebebi İstanbul'da yapmaya başladıkları proje aslında. Ama Onur daha çok onların seyahatleriyle ilgileniyor sanırım. Tabi çünkü birlikte seyahat eden bilen insanlar. İyi ortak olabilirler. Abi dostunu e, seyahatte tanırsın Seyahat. diye laf var değil mi? Doğru, doğru mu yani acaba? Trende... Siz baya siz baya için <gülüyor> evet, <gülüyor> bu lafı baya abarttık ya. Yani. Evet. <gülüyor> demek ki olmuş yani. Siz demek ki her yere gidebilirsiniz ya. Yani bundan Tekneyle okyanus falan geçer misiniz mesela? Acaba? İst i̇stiyorum ya. Olsa güzel olur yani. Kerem mi? Kerem de olur. Ya okay. ha, sen ben okuyayım diyorsun yani. <gülüyor> Kerem olur, Kerem su olur. Engin <gülüyor> <bir> tekne <gülüyor> diye, tekne bir Kerem mi desen? tekneyi seçeceksin. <gülüyor> Neyse bu seyahatle ilgilenmemizin sebebi sanırım birazcık sizin o seyahatte kazandığınız nedendir? Ee, vizyon mu denir acaba? Deneyimler. Yani hmm. sonuçta ne zaman. Akımdan biraz daha uzaklaştığınız zaman, sağa sola gittiğiniz zaman, deneyimlerin biraz daha farklılaşıyor. Yani buradaki deneyimde biraz backpacking deneyimi, sırt çantası ile yapılan bir seyahat. 6 evet. ay sürdü değil mi? 6 evet. ay sürdü, evet. E, 2010'un aralığında bunu ciddi konuşmaya başladık. Daha önce konuşmaya başlamıştık ama 2010'da, o 2010'un aralığında ciddiye bindi. Çünkü master programlarımıza başvurduk ve e, ...Eylül ayında nispeten nere, nerede olacağımızı e, kesinleştirdik. E, Engin biraz daha geç kesinleştirdi Onu <gülüyor> Benim bütün diye. mülakatlar yolda e, internet kafelerde Skype üzerinden oldu. <gülüyor> <gülüyor> ama ama <bir> detay. <gülüyor> özünde dedik ki e, bu Eylül'e kadar e, olan dönemi, işte Şubat'tan Eylül'e diyelim... E, ...işlerimizde çalışarak geçirebiliriz veya daha enteresan bir şey, daha merak ettiğimiz e, bir şekilde... Ve o yüzden de dedik ki zaten seyahat etmeyi, fotoğraf çekmeyi, yeni insanlarla tanışıp yeni kültürleri tanımayı seviyoruz. Sırt çantamızı alalım, bir 6 aylık bir seyahate çıkalım, yolculuk. Bunda da dedik ki Aralık'ta kış zamanı neresi nispeten daha... ...kolay ve enteresan gezilebilir. Güney sahili. Fransa'nın değil ama. Güney Amerika ve Güney Afrika. Evet. Ee, ve işte Güney, güney Amerika'nın en güney ucu olan... ...Ushuaia'ya uçtuk. Ee, ondan sonra. Patagonya mı oluyor? Patagonya. Patagonya'nın en güneyi. Ee, End of the World diye geçiyor zaten. Orada şeyimize, e, pasaportlarımıza... ...damgayı da vurdular. Dünyanın <gülüyor> sonuna geldiniz diye. Ondan sonra... Oradan başladık ve dedik ki önce bir Güney Amerika'yı karadan işte otobüs, otostop, bisiklet arada gezelim. Ondan sonra Afrika'ya, Güney Af Afrika'nın güneyine geçelim. Orayı da artık zaman yettiği kadarıyla gezip ondan sonra da Türkiye'ye dönelim. Yani iki uçak bilet işte bir tanesi Güney Afrika'ya, Güney Amerika'ya uçuş. Oradan karayla geçip sonra da Kolombiya üzerinden Afrika'ya geçiş. Oradan da Türkiye'ye dönüş yani minimum uçalım, maksimum karadan e, seyahat edelim ve e, çadırımızı kuralım. Gerekirse şeyimizi... Mangalımızı yapalım. Mangalımızı yapalım. <gülüyor> Aynen öyle. Pikniğimizi yapalım. Ondan sonra e, çok enteresan, güzel bir deneyimdi. E, ton yani. balığı uzun süre yemeyeceğiz öyle diye. <gülüyor> <yapalım. Öyle, Ben gülüyor> ton balığı. Daha daha hala konserve ton balığı yemedim yani. <gülüyor> Zaten artık yenmeyecek. Evet. Haberleri okuyorsan, evet, evet. düşünüyorsun San Francisco'da çıkan her tuna balığının. Şey, evet. e, Radyoaktif testi pozitif çıkıyor Eskiden civa, hava civaydı ama evet. şimdi radyoaktifte var Biz çocukken evet. çay içilmezdi, fındık da yenmezdi Onun gibi oldu biraz evet. işte 2000 sene çay içmedim, nasıl geçirdim o yılları? Çok zor yıllarda e abi Çok zor, Japonları düşünsene şimdi Tuna balığı yemiyorsun Tuna balığı <gülüyor> <gülüyor> çay balığı Japon'un tuna yememesi <gülüyor> Suçu yememesi de çok kötü abi. Yani. Durum evet. kötü yani gerçekten. Ee, neyse bu seyahatte böyle anladığım kadarıyla baya bir yani bayağı bir birlikte vakit geçirme fırsatınız olmuş <gülüyor> evet. yani. Başamış. Ve bir de biz e, hafif seyahat edelim diye gittik e, işte çadırımızı alacağız. Dedik bize yani iki kişi seyahat ediyoruz. Nasıl bir çadır uygun görürsünüz? Bize bir buçuk kişilik bir çadır hmm. e, uygun gördüler. Yani <gülüyor> yakın, diye. Yakış, yakın arkadaşız deyince onlar böyle hadi bakalım o zaman sığın şu bir buçuk kişilik çadıra. Bir <gülüyor> buşuk kişilik çadırda yani zamanımızın bir yüzde otuzunu falan <gülüyor> toplam seyahatin o çadırda geçirdik. Kalan zaten bir nereden baksanız bir beşte birine otobüs yolculuğuyla zaten gece yolculukları o yüzden yan koltuk ön koltuk şey ondan sonra iyiydi yani. Hem iş kurma döneminde hani dediğim gibi öyle bir seyahat bakalım birbirimize zaman geçirip bir daralıyor muyuz yani aynı ortamda bu kadar zaman geçirmekten. Muhabbet kesiliyor mu? Birbirimize destek oluyor muyuz? Hakikaten her şeyi ikinci plana e, itip e, birbirimizi ön plana çıkarabiliyor muyuz gerektiği zaman bunları gördük. Hem arkadaşlığımız peki işte hem gerçekten e, çok enteresan ortamlara girdik çıktık. Orada farklı konulara kafa yorduk. Bizim için de bir kendimizi tanımamız için de çok iyi bir dönemdi. Ve i̇ki iyi bir rakam. Çünkü yani dışarıya da kapalı bir ikili hmm. olmadığımız için yani bir çift olarak gez, gezince onun çok... Dezavantajı. De dezavantajı var. Biz çok açıktık ve yani sadece ikimiz değildik. Sürekli birileri katılıp bir süre devam edip yeniden ayrılıyordu. Farklı hmm. milletlerden, farklı yollardan. Yani o açıklığımız da biraz o bizim e, ya şey olarak iyiydi. Kompozisyon olarak bence çok iyiydi. Çünkü üç bile bambaşka bir ağırlık bir şey getiriyor. 4'te artık tam bir grup olmaya başlıyorsun ve dışarıya gerçekten ihtiyacın oluyor Şey gerçekten güzel bir duygu duygu Yani gittiğin bir tren istasyonunda yeni vardı ya da bir otobüs istasyonunda orada belki köşede empanada satan bir adam. Senden çok daha avantajlı bir durumda. Neyse ona muhtaçsın her açıdan. Hmm. O her şeyi senden çok daha iyi biliyor. Dolayısıyla da sana servis yapan, etrafında sana destek olan insanlar doğrusu belki eskiden biraz daha görünmezken senin en önemli parçan oluyor. O adam o adamla ilişkiye girip şey yapman yani hem insani bir ilişkiye girme hem de ardından da ihtiyacın olan şey devam bulmasını sağlaman sonra da hassasiyet devam ediyor yani şu anda bile İstanbul yaşamında da İstanbul, devam ediyor İstanbul, bir de bu ülkemizdeki servis sektörü o kadar gelişmiş ki Hı -hı. yani her açıdan her konuda sana destek olan evet. çok fazla insan var Ve bunu iş gücü de ne yazık ki ucuz olduğu için yani bunu bunun değerini bilen de çok i̇nsan fazla yok gibi yani. hissediyoruz. Öyle bir çıkarsam oldu mesela. Yani servis sektöründeki zaten hani böyle İstanbul'a geldiğinde göze çarpan ilk önemli şeylerden biri insan bolluğu. Yani evet. bir restorana gir böyle 30 tane garson var. Yani normalde başka bir yerde aynı evet. Evet. ebatta bir restoranda 5 kişi falan belki koyarlar. Burada böyle... 30 garson işte ne bileyim evet. bira şişelerini toplayan ayrı biri var efendimiz kapıyı açan ayrı biri evet. var evet. yani her şeyi, bütün e, hareketlerin hizmetine evet. uygun bir de olabiliyor yani evet. o insanlar sadece san ve sen sadece evet. kendi hayatını bir kendi kapama da Hı -hı. ya burada bile kesinlikle yani şahsen söyleyebilirim. ister istemez kendini yine biraz daha kapıyorsun çünkü Hı -hı. o kabuğu kırmışsan bile yurt dışında aynı şeyi burada gerçekleştirmen çok zor etrafındaki çok daha kolektifist bir toplumda olduğumuz için, hı hı. E, yani sen kendine kar başka bir yere yöne çekmeye çalışsan da, ya yani örümcek aslında yeniden biraz daha ortaya e, çek çekme konusunda efor sarf edebiliyor. Tabii çünkü her gününü öyle açık yaşarsan çok yorucu da olur Evet. Evet. Çok yor. Evet. Bir de yani orada tabii şey de var yani açık açıklık <gülüyor> güven gerektiren bir şey ve burada yine işimizi kurarken rastladığımız en büyük sorun hatta ortak. Ko kolektif sistemlerinde en büyük sorun o güvensizlik. Bu güvensiz ortamda bir şeyleri ortak inşa etmek, fikir paylaşmak, beraber yapalım demek çok zorlaşıyor. Yani bilmiyorum. Bu da mesela şeydi yani biz o naiflikle seyahat ediyorduk ve hiçbir önyargımız yoktu. Şu anda da o naiflikle bir, bir iş kurma seyahati yaşıyoruz gibi bir şey aslında. Yani. Çok güzel söyledi. Evet. İş kurma seyahati. İş, kurma bir iş kurmada bir evet. seyahat, daha uzun bir seyahat. Evet. Evet. Umarım. Evet. Biz yerimizi <gülüyor> değiştirmiyoruz ama etrafımızda o kadar farklı insanlarla muhatap oluyoruz ki yer <gülüyor> değiştirmeye gerek kalmıyor gibi. Evet. şu anda. Yani. Evet, bir de zaten tabii şehrin içinde ne yapmak istediğine bağlı olarak çok farklı tecrübeler yaşayabiliyorsun. Evet, yani aynı gün biz buradaki en büyük holdinglerin başındaki birisiyle görüşüp Dolapdere'deki işte marangozla bir şeyler konuşup evet. sonra da işte Galata'da yaşayan bu hem bir şekilde tasarım yapan atölyesinde birileriyle akşam görüşüyoruz ve gerçekten hiçbir seyahatname gibi bir şey bu yani. Evet. <gülüyor> yani. O esnekliği gösterebilmemiz bu seyahatte öğrendiklerimizden Yoksa evet. o, o hakikaten farklı bir şey yani konuştuğun insanın ee, iç dünyasına girebilmek, hmm. onun ne hissettiğini ne düşündüğünü anlamak için özen göstermek o bence öğrenilen bir şey. Hmm. Ee, yani kim insan daha sosyaldir, kim insan daha doğuştan daha ekstraverttir, kimisi daha introverttir ama e, yine de bu e, ben en azından öğrenildiğini düşünüyorum. Yani karşı tarafı göre bir şey çizebilmek, kişilik çizebilmek ve ee, onun onu anlamak için özen göstermek ee, ve orada şeyi konuştuk yani hep aramızda neden Türk'le karşılaşmıyoruz bu kadar yer gezdiğimiz zaman neden ee, işte İsrail, Belçika, İngiltere e, kimisi küçük, kimisi büyük, kimisi zengin, kimisi fakir ee, bir Estonya'dan karşımıza 3-5 tane aynı şekilde sırt çantasıyla ile gezen adam çıktı neden girdiğimiz kamp alanındaki ilk Türk biziz hmm. sorduğumuz zaman neden o hostele giren ee, i̇lk Türk Biziz. Ordunlarla ilgili de kendi kafamızda bazı teoriler geliştirmeye çalıştık. Yani bazı kültürlerde bu belki gerçekten yok bazı kültürler gerçekten öğrenmeye aç değil. Hı -hı. Belki de Türkiye'de doğuya doğru seyahat etmek değil de daha çok Avrupa'ya ve ondan sonra da Amerika'ya doğru seyahat etmek. Hı -hı. Ee, bir işte. de İsrail, Estorya gibi ülkeler çok küçük ülkeler. yani. Evet, evet. Anadolu coğrafyasında müthiş bir çeşitlik olduğu çok için doğru. bizim ülkemiz kendimize de yetiyor. <gülüyor> yani Han, belki de biz bir hancıyız ve gelen geçen zaten. Hı -hı. Bize geliyorlar. Evet. Bize yani Gerçekten yani. öyle bir şey de oldu. Evet. Yani coğrafi olarak da tarih boyunca o hancılığı oynadık yani orada hmm. Brezilya'da öyle bir şey yok. Evet. Yani gerçekten hani sivilizasyon demek istemiyorum çünkü onun da kendine bir şey ya evet. uygarlık gelme değil ama gerçekten coğrafi olarak merkezde değil periferide bir yer evet. Şimdi... Şimdi Çocukken uygarlık moda ile <gülüyor> arasında <bostançı> arasında gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Karşıya gittiğim <gülüyor> zaman bir de güzel diyeyim. bir yer yani Türkiye çok güzel bir yer. Evet, şimdi... Gerçekten gezince de biraz da onu görüyorsun. Çok... Yani Ben başka bir daha önceki şeyde Hindistan'da 3 ay geçirmiştim. Çalışmak için bir e, projede. Geri döndüğümde anneannemi gösterdi, oğlum bize ye gitseydin yeter. Hindistan'da 3 ay bahçelerinden çok güzel. Yani. Sonra da araştırdım. gitmedim. Hala gitmedim Rize'ye ama yani buzul yok Türkiye'de. Evet. E, belki hası yani aynı derece bir yani Bolivya'nın hmm. yüksek e, coğrafyadaki çölü yok ama yani o ekstremler dışında zaten 8 iklimden altısı bizim ülkemizde var hani Şimdi, olay şeyse olay oysa tabii ki o değil değilse, evet. yani kültür sadece coğrafyada iklimden ibaret değil ama bir kere çok kolektif bir bilgelik var Anadolu'da yani biz onu zaten daha bir takım başka programlarda da konuştuk hani teorimiz biraz böyle yani ağızdan ağıza konuşulan bir kültür olduğu için kulaktan kulağa ilerleyen, yazılıdan sözlü evet. sözlüyor. O yüzden aslında eğitimi de kolay oluyor. Çünkü okuma yazma bilmesen dahi o hayatın içerisindeki sözlü kültür ve sözlü bilgelik aktarımlarıyla insanlar aslında çok ilginç. Yani senin hiç beklemediğin adam bile sana ilginç bir şey söyleyebiliyor hayata dair. O bence Anadolu'da en ilginç şeylerden biri yani. Diğer yerlerde özellikle batıda yani o kadar öyle bir şey yok. Yani daha tek tip bir kültür olduğunu görüyorsun. Burada bakışlar o kadar çok farklı ki eskiden kalma medeniyetlerden kaynaklı olduğunu evet. düşünüyorum ben. Ee, senin bu şekilde yapalım dediğin bir şeyi, başka bir adam çok bambaşka bir şekilde yapılabileceğini gösterebiliyor. O birazcık daha evet. ilginç bir tecrübe. Evet. Şimdi çok güzel böyle bir ülkemizi çok seviyoruz gibi bir girişten sonra <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> neden peki İstanbul'da geldiniz? Yani Sonuçta şimdi Biriniz Stanford'da okumuş, biriniz New York Üniversitesi'nde okumuş. Bunlar çok güzide okullar yani Amerika'da. Buradan çıktıktan sonra ne bileyim işte hani herkes zaten burada Amerika'ya gitmeye çalışıyor. Hı -hı. Zaten senin New York'tan tanışıyoruz. Evet. İnsanlar diyorlar ki New York'a gitsem oh mesela ben şimdi burada geldim de herkes diyor Niye? ay ne kadar şanslısın falan Hı -hı. anladın mı? Hani böyle yani insanlar hep oraya gitmek gibi bir şey içerisindeler. Hı -hı benim genel düşüncem ne orası ne bur yani insan her yere gitmeli gelmeli falan evet. ama neden yani mesela Atölye İstanbul niye burada olmalı, nasıl olmalı ya da siz neden böyle bir şey yapmak istiyorsunuz? E niye mesela McKenzie'ye gidip de çalışmak istemiyorsunuz da böyle senede 250 bin 300 bin dolar kazanıp rahat rahat yaşayıp? İşte Güney Amerika senin, Yeni Zelanda benim gez, gezmek istemiyorsunuz da niye İstanbul'a gelip bu işi yapmak istiyorsunuz? Evet. Yani şey, seyahatle bağlamak gerekirse de, yani bu seyahatin çok iyi yanları vardı ama seyahat aynı zamanda da yani kabul etmemiz gerek Çok bencil bir aktivite. Yani çevremize kattığımız yararı düşünürsek o çok ikinci plandı. Kendim yani En büyük okul aslında bizim için o seyahatti ve çok bencil bir aktiviteydi. Atölye için aynı bencilliği söz konusu olduğunu söylemek zor. Yani hmm. Aslında o sorunun cevabı da biraz orada yatıyor. Çünkü biz çok şanslı bir çizgide ilerledik hayatta ve bu yani kendi eforumuz da var ama çok şans faktörü var. Baştan şanslı başlama şeyleri var. Yani İstanbul'da doğup iyi okullara girebilmeyi sağlayabilecek bir aile vizyonu şey olması. Bunların hepsi çok büyük bir lütuf. Ve yani bu seriden sonra da sadece kendine yatırım yapıp daha sonra da ben kendimi bir yere taşırım demek gerçekten de mutluluk, tatmin, anlamlandırma açısından yeterli gelmedi. Ee, ve e, yani orada sosyal sorumluluğu olan ama aynı zamanda da sistemin içinde yer alabilecek bir oluşum nasıl olabilir? Buna kafa yormayı zaten özellikle Batı yakasında da ben New York'tan önce 8 senin Batı yakası deneyimimde de aşağı yukarı hep o sosyal sorumluluk, yaptığın işin anlamı gerçekten nedir? Bu dünyaya ne katıyorsun soruları o kadar kafana kazınınca da ben sadece kendi rahatımı hazırlayayım ve yeter, yeter bana. Düşüncesi özellikle şu noktada risk alabilecekken çok, çok anlamlı gelmedi. Yani şey, atölyenin ne olduğundan çok o değerlerimizin ne olduğunda örtüştükten sonra dedik yani acaba bu fikir, bu değerlerin iyi bir yansıması olabilir mi? Tam tersi hmm. gibi olmadı yani. Bu, bunun ikinci ayağı da, e, belki bundan daha da basit. Biz sevdiğimiz işi yapmak istediğimize karar verdik ve bu yolda ilerleyelim dedik. Yani e, sevdiğimiz iş de olabilirdi dediğin gibi. E, ama şeyi şeyi başından beri, yani bu Engin'le çok uzun süredir konuştuğumuz bir şey o. Gireyim bir yerde şu kadar süre çalışabileyim ki sonrasında şunu yapabileyim. Hayat zaten o sürede geçen zamanın kendisi ve yani o beklerken geçen zaman sanki farklı bir yerde hayat başka bir yerde değil yani benim bu bu projede bu böyle bir şey yapmak istememin ilk etabında eskiden çalıştığım yerde ben finans sektöründe çalışıyordum en yenilenebilir bir enerji konuları ile ilgili ve şeyi gördüm yani bu bir noktadan sonra ben Pazartesi günü keşke şu anda Cumartesi günü olsaydı diye düşündüm ve e, orada da Demek oluyor ki ben önümüzdeki dört günü yaşamayayım, beşinci güne atlıyım. E ama o dört gün zaten hayatın ta kendisi. Ve eğer bunu ben 20 sene bu şekilde düşüneceksem... ...o zaman ben o 15 seneyi hiç yaşamayayım... E, ...implikasyonunu vermiş oluyorum. Sırf bu bir haftayı e, transpoze ettiğim zaman. Orada da şey dedik Engin'le yani... ...gerçekten sevdiğimiz işi yaparsak sonunda değer yaratacağımıza eminiz. Ve bu değerin de hem... Yarattığı, değeri yarattığımız kişilerle hem de kendimiz için, yani kurmak istediğimiz şey de zaten bir e, yani biz bu işten para da kazanmak istiyoruz. Bu işin e, sosyal tarafıyla birlikte kendimizi çekip çevireceğimiz ve gelecekte hem kendimiz hem çevremiz için değer yaratabilecek bir şey olduğunu düşündüğümüz için giriyoruz zaten. E, bu ikisinin de örtüştüğü bir proje olarak Atölye İstanbul e, ortaya çıktı. İsterseniz bu noktada Atölye İstanbul'u biraz o doktora ile konuşalım. Hı hı. E, disiplinler arası e, değişik mesleklerden, değişik uğraşlarda olan insanların beraber çalışması, beraber aynı alanı paylaşması olarak e, özetleyebilir miyim? Yoksa ee, biraz daha o, farklı mı? Evet, yani ilk etapta e, düşündüğümüz model, ya birincisi o disiplinler arası işbirliği, bizim hı hı. E, Amerika'daki öğrendiğimiz e, şeylerin belki de odak noktası tek disiplinden bir mimar ...dört mimarla veya bir mühendis çevresindeki mühendislerle değil de... ...bir mimar, bir mühendis, bir endüstriyel tasarımcı, bir grafik tasarımcı... ...belki bir takı veya moda tasarımcısı, girişimci ama bambaşka bir konuda girişimini şey yapan biri... ...aynı mekanda birebir veya sadece kendi çevrelerinden insanlarla çıkarabileceklerinden çok daha fazlasını başarabilirler. Biz başında bir kere buna bir inanıyoruz. Bu bir varsayım olarak başladı ama sonra okul tecrübelerimizde ve iş tecrübemizde bunun gerçekliği, bunun yaratabileceği şeyin farkına vardık. Bu bizi çok heyecanlandırdı. Bunu da bir fırsat olarak görüyoruz çünkü İstanbul'da bunun var olmadığını gördük. Bu eğitim sistemi bunu desteklemiyor. Yani gittiğiniz zaman siz bir mühendislik okuyorsanız başka bölümlerden ders almanız birkaç ders dışında çok zor. Başka bölümlerden insanlarla proje üzerinde çalışmanız çok zor. Bölüm değiştirmeniz neredeyse, neredeyse çok zor. <gülüyor> yani ben kardeşim Boğaz'ın içinde sosyoloji bölümünden psikoloji bölümüne geçmek için iki senedir uğraşıyor. Şimdi sonunda e, şey oldu. Hayır ama ne, neyin peşinde? Niye değiştirmek istiyor yani ki yani? Yani şöyle değiştirebildi. <gülüyor> evet, Boğaz Üniversitesi'nde 12 tane Psikoloji dersi aldı. Zaten psikoloji bölümünde onun kadar ders almış öğrenci yoktu. O sayede dediler ki sen zaten psikoloji bitireceksin yani sosyoloji <gülüyor> değil. Ama sonunda şeyi gördük yani bu esnekliği sağlayan bir ortam yaratmak birincisi. İkincisi... E... O zaman mekandan bahsediyoruz. Mekan bu fikrin en önemli parçalarından bir tanesi Aynen mi? öyle. Evet. Çünkü evet. mekan kültürü oluşturan bir şey. Yani iki şey bizce kültürü oluşturuyor. Bir dil öbürü de mekan. Eğer... Türkçe dilinde mesela oluşturmaya çalıştığımız şeyde şeyin parçası olarak bazı fikirleri tercümesinde zorlanıyoruz. Ve bu aslında çok enteresan bir süreç. Şey çünkü o tercümede zorlanmak aslında yani kültürde o fikrin olmadığını da ima ediyor. Ne mesela? Mesela e, nasıl iyi bir örnek ne olabilir? Yani Mesela bazı mesela, şeyler sırıtabiliyor. Mesela hızlı prototipleme deyince bu <gülüyor> çok... Marjinalde kalmış bir kelime oluyor. Ama Hı. aslında yani e, bunu aynı şekilde İngilizce dediğince işte çok daha fazla duyduğumuz Hı. bir fikir. Veya çalıştay kelimesi, workshop. Work, yani, workshop. workshop, çalıştay, makerspace mesela. Yani bir şey yaratmak, bir şey yapmak bir şey isteyen olan, insanın mı diyelim, gittiği yer. yer. <gülüyor> makerspace burada Hı. ya da design thinking. Bir konuyu sen çözmek istiyorsan gidebileceğin yollardan, o yöntemlerden bir tanesi design thinking modeli bu yurt dışında nispeten kullanılan şey falan. Türkçe'de tasarım düşüncesine bunu çevirdiğimiz zaman insanların kafasına direkt tasarım. O hemen sanata kayıyor. Sanata kayınca da resim heykel ve onun üzerinden de bir <gülüyor> Oradan kopuyor. Zaten öyle. adımız da Atölye İstanbul. Ha. Kaybettik. Yani evet. orada baştan ön yargı çerçevelerinin içinde sıkışıp kaldığımız oluyor buradaki deneyimimizde. Evet. Ya bir dil bir kısmı, mekanda öbür kısmı çünkü İstanbul'da yaratıcı insanlar yok, disiplinler çalışma yok demek gerçekten çok ciddi şeyler oldu ki doğru değil. Amber platformun yaptığı hmm. senelerde insanları bir araya getiren organizasyonlar var. İstanbul Design Week var, Design BNR var. Böyle büyük organizasyonlar dışında insanlar zaten çok genç ve enerjik bir araya gelip işler yapılıyor. Bunlar var ama kültürün oluşması için kalıcı bir çatı olması lazım ki oraya yeni insan çekilebilsin. Orada manyetik bir efekt oluşmaya başlasın artık. Dışarıdan gelen insan aa şu şudur, elle tutulan bir şeyler oluyor desin. Bu da çok rastladığımız bir söylem. Elle tutulur nedir? Elle tutulurun oluşması için bir şeyleri ürettiğin, soru sorup geri bildirim aldığın, geliştirdiğin, sattığın, sergilediğin yerin aynı çatı altında olması yani biz onun ihtiyacını şahsenin hissettik etrafımızda da soruşturunca aynı ihtiyacı görünce fikir biraz daha e, güçlendi şey evet. olarak evet. gerçekleşmeden çok önce bir de bu ortak çalışma tarafı bunun yanında e, bu misyonumuz veya işte kafamızdaki şeylerden diğeri de e, hepimiz yaratıcı doğuyoruz yani bir üç yaşında 5 yaşında bir bir grup çocuğa zorldığınız zaman hanginiz yaratıcı hiçbiri ben yaratıcı değilim o noktada düşünmüyor. Aynı grup insana 15 yaşında, 20 yaşında, 25 yaşında sorduğunuz zaman hayatta vermeleri gereken kararlardan, ailelerinin belki onlara söylediği işte sen sanatla ne yapacaksın, tasarımla ne yapacaksın, mimarlık okuyup ondan sonra aç kalacaksın. Bu yüzden diyor ki benim yaratıcı tarafım yok, zaten yetenekli değilim, zaten şey değilim. Ben gideyim bambaşka bir kola gireyim. O insan aslında biz yaratıcılığını kaybetmediğini, sadece onun üzerinin kapatıldığını ve ...bunun bir şekilde tetiklenebileceğini düşünüyoruz. Bu da nasıl? Eğitim çok kapsamlı bir şey. Diyorsun ki 4 sene gideyim üniversiteye veya okumayayım. Onun bir alternatifi olabilmeli. Bu ne demek? Alternatif eğitim platformu. Yani Atölye İstanbul aynı zamanda bir alternatif eğitim platformu olacak. Odak noktası da yaratıcılık olacak. Bu yaratıcılığın daha teknik alanda olabilir. İşte gelsin... E, 3D Printer'la biz takı tasarımı şeyi workshop yapalım ve burada gelsin hiçbir bilgisi olmayan birini biz bir gün veya iki günlük bir workshopla o şeye getirebiliriz Veya zaten üç boyutlu modelleme veya grafik tasarımı veya şey, e, e, takı tasarımı konusunda kendini geliştirmek isteyen biri orada zaten o kuracağımız çekirdek kadro sayesinde bu şeyi yapabilsinler. Atıyorum Mahir gelsin orada e, Data Visualization konusunda bir workshop yapsın bunun için doktorası veya bir üniversitede ders veriyor olmasına ona o şekilde ulaşmak yerine gelsin bu atölye İstanbul bünyesi altında bunu yapsın. Bu hı hı. sayede de ilgisi olan herhangi biri bu ne bir sınavı olsun ne bir şey olsun gel de parasını versin. Hem mahire bir ekstra gelir kaynağı yaratılsın hem de o insan o bilgiye erişebilsin. Bir de orada başka bir şey de fark ediyoruz. Türkiye'de <gülüyor> tasarıma verilen değer genelde çok az ve bunun sebebi de aslında o tasarımcının Yaptığı işin sürecinin, aktivitesinin o noktada kattığı değerin tam olarak anlaşılması, orada bir gizem var. Hmm. Tüketicisin ya da ya da yaratan o kitleden, o, orada çok diyalektik bir ayrım var ve bunu kırmak iki taraf için de çok önemli bizi. Çünkü e, o derse gelecek adam iki şekilde çıkabilir. Ya gelir e, ve der ki, a ben aslında bunu kapatmıştım bu kapıyı ama yeniden açınca ne kadar eğlenceli, açık ve bambaşka süreçlere vesile olabileceğini görüyorum deyip biraz daha hayatını o yönde şekillendirebilir. Belki bir sonraki sefer tüketmeden önce alacağı objeyi servisi o gözle değerlendirebilir. Ya da e, der ki e, ben yani gerçekten de belki de buna çok ilgim yok çok yeteneğim de yok ama buradaki adam bu işi çok iyi yapıyor. buradaki Bana sandalye e, yapmayı öğreten adam zaten işinin ehli ve bir tasarımcı olarak da bunu hakkını vermek lazım. Bir de Engin İstanbul'da birçok e, sanatlar var. Zaman zaman görüyorum ki yok olmaktalar. Evet. Diyelim o da örgüyle oldu. bir iskemle yapmak hani hepimizin evet. geçmişinde hmm. olan bir şey. Yani şimdi İstanbul'da belki zamanda 25-30 tane ustası varken şimdi 4-5 tane. E, bir maharetin bir becerinin jenerasyonlar arası, kuşaklar arası taşınması için de esaslı bu tür platformlar çok önemli oluyor. Yani hepimiz işte Üniversite mezunu veya grafikeriz, tasarımcıyız değil de galiba evet. besinebileceğin kollar çok daha fazla oluyor. Ondan dolayı da hani böyle platformlar içerisinde bence birleşmeler, hiç beklemediğin birleşmeler söz konusu olabiliyor. Yani gelip de ben şey demiyorum. İşte usta sen bunu yapıyorsun, bu evet. örgüyü yapıyorsun. Ben de aynısını yapacağım değil. Ben senden bunu öğreniyorum. Ben oradaki öğrenimle bambaşka şeyler de yapabilirim. Yani senin Aynen. maharetini devam ettirmek için seninle aynı... İş kolunda devam etmem gerekmiyor. Senden feyiz alıp onu 21. yüzyıla taşıyabilirim. Aynen, yani bir de evet. Evet. mesleklerin devamlılığı için de galiba aynen, evet. o transformasyon çok önemli. Ve orada mesela çok enteresan bizim gerçekten tüylerimizi diken diken eden şey. Ee... O ustayla konuştuğun zaman işte 65 yaşında mesela Ermini bir marangozla konuştuk geçen gün. Adamın hayattan beklentisi şu noktadan sonra zengin olmak değil, işte atölyesini çocuğuna vermek değil çünkü karısı yok, çocuğu yok. Onun tek derdi o bilgisi bir şekilde bir yere kanalize olabilsin. O yüzden mesela yeğenini yanına almış, yeğeni ilgilenmemiş, bırakmış. Şimdi biz o adamı ve ya son derece düzgün, son derece her türlü ortama girip konuşmasını yapabilecek, şey yapabilecek. Yani akşam oturup arkadaşlarıyla muhabbet edip içki muhabbeti sırasında işte Türkiye'nin en şey, kritik konularını konuşuyoruz biz mesela geceleri dedi. O muhabbetin bir parçası olmak ben zaten başından çok isterim. O adamı biz nasıl böyle bir şeyle böyle bir platformla yeniden gençlere ve şeye kanalize edebiliriz. O enerjisini o bilgisini transfer edebilme şeyini Ve o zaman fikir gerçekten buraya ait olmaya başlıyor. Çünkü evet. aynı şey New York'ta, Danimarka'da ya da Santiago'da yok. Evet. Yani kesinlikle çok büyük bir fark. İstanbul'un hem küçük endüstri geçmişinin çok güçlü olması, Kobi'ler %97'sini oluşturuyor ekonominin, hem de doğrusu çoğu azınlık olan zanaatkarlık kültürünün her geçen gün zayıflaması Aynen yok. Evet. O, yani gerçekten son jenerasyonu yaşıyoruz gibi. Evet. Biz yani şuradaki 3 aydaki Gözlemlerimiz onu gösteriyor yani... ve, aynı, ve aynı zamanda da şey var zaten hani işin çok teorik kısmına da girmeye gerek yok ama teknoloji de köküne bakınca teknek kelimesi sanat ve zanaattan geliyor ve yani bizim şu anda teknoloji olarak bilgisayar dememiz aslında o kelimenin hakkını vermememiz hı hı. yani her eğer olay 21. yüzyıldaki bir sentez yaratmaksa sadece çıkan en son elektronik aleti teknoloji olarak bakmak çok kısıtlayıcı oluyor ve insanları ne teknolojiden korkutup e, yani bu teknik işlerdi sen buna bulaşma demek bu zanaatkarlıktır, bu el örgüsüdür bütün bunları kırıp bunun bunun e, cinsiyet olarak içinde tuttuğu ayrımcılıkları... işte ya bütün o ayrımları kırabilecek bir şey politik olarak da aslında böyle bir süreci e, yaratmak çünkü Türkiye'deki insanların da en büyük derdi kendi bir gruba ait istedip diğerlerini ötelemek. Hı hı. Ve burada fikirler üzerinden bir tartışma oluyor. O fikirler konusunda anlaşamıyorsun. Biz şeyi gördük kendi öğrenim süreçlerimizde de yani işte sosyal obje teorisi gibi bir şey var. Üçüncü bir şey üzerine odaklanınca iki insan arasında aslında yansıma üzerinden bir iletişim kuruluyor. Yani ben Mahir'le benziyorum ama Mahir'le hiç benzemesem bile politik olarak bambaşka görüşte olsam bile Oturup dört saatlik bir projeyi beraber yapınca onunla kuracağım bağ çok daha güçlü. Ve sonra başka konulara girebiliriz. Evet. Ama biz ilk başta o konulardan girmeye çalışınca direkt tıkanıyoruz ve önyargılardan evet. bir yere varamıyoruz. Yani onun için apolitik olarak başlayıp aslında bunun çok politik bir ajandası da var evet. diye düşünüyoruz. Sizin, bunları pl Onur, bunların planı ciddi ben anladım yani. <gülüyor> yani belki Türkiye'ye Başka bir e, neden Türkiye ve neden... Türkiye'de benim bu bir fikrim var zaten. Abi benim zaten aklıma gelmişti. Çok duyduğumuz bir şey. Peki neden abi senin bu aklına gelmişti ve bunu yapmadın dediğimiz zaman şey cevabı yani. Abi işte o sırada durumum iyi değildi veya işte çoluk çocuk vardı risk alamadım şunu yapamadım. Bunun aslında özünde öyle bir... Çünkü öyle bir platform, öyle bir kaynak yoktu. Yani bugün Onur'un aklına çok daha iyi bir kulaklık tasarımı gelirse ve derse ki, Abi ben bunu düşündüm, taşındım ve hakikaten bu, bu bir fikir şu anda. Gelsin Atölye İstanbul'a, oradaki bir ürün tasarımcısıyla bunu konuşsun. Oradaki bir grafik tasarımcı bunun şeyini yapsın, modellemesini yapsın ve aynı mekandaki 3 boyutlu printerdan veya aynı mekandaki tornadan biz bunun prototipini yapalım ve o o fikir kısa bir süre içinde gerçekten bir ürüne dönüşebilirsin. Yani burada Onur İll'le ben zaten girişimciyim zaten şeyim değil Onur orada benim kafamda böyle bir fikir var ama ben McKinsey'de çalışıyorum ama ben JP Morgan'da çalışıyorum o önemli değil sen belki de kazara girişimcisin Hı -hı. o kazara girişimciliğin önünü açmak bizim için çok değerli olur Hı -hı. Ve bunun içinde nasıl fikirle sonuç fikirle ürün arasındaki biz o şeyi şu anki zor gidişatı İstanbul'un bu altyapısının ve şeyinden, trafiğinden vesairesinden de o ee, insanın üstüne üstüne gelen tavrından ötürü de zaten daha da zorlaşan şey. nasıl daha kolay bir hale getirebiliriz? Yani, yani... bir servise ya da bir ürün değil bir altyapı. Evet. Bir inkübasyon aynı zamanda. Ve tornayda 3 boyutlu yazıcının da aynı olduğu mekan. <gülüyor> <Ya> ben <gülüyor> mesteden taraf zaten beni o oldu. Komşu yani. Komşu. Evet. Hı -hı. Aynen öyle. Yani bir de şöyle bir şey var galiba. Genelde İstanbul'da insanlar her şey çok hızlı olduğu için ya da hatalara verilen, tanımlanan paylar çok düşük olduğu için her şeyin bir şatta yani bir seferde hallolmasını sorursa ki biz yani ben en azından kendi tecrübelerimden çok iyi biliyorum. tasarımda aslında bir süreç söz konusu. Evet. Yani neredeyse işin sana göre bittiğini düşündüğün andan bir o kadar daha zaman ayırman gerekiyor ki o iş gerçekten diğer insanlarla da iletişim kurabilen bir hale gelsin. Biraz da benim anladığım yani sizin özellikle biraz önce verdiğin işte kulaklık örneğinden düşünürsek. Hani bu kulaklığı bir yapalım olmadığını bir görelim sonra nasıl olabileceğini yeniden düşünelim gibi bir mantık da var anladığım kadarıyla. Çünkü aslında hiçbir zaman hayalimizdeki gibi evet işte kafamda çok iyi bir şey var ve bunu yap, yapmalıyım hemen de olacak bu sonra milyonlara ulaşacak falan. Evet, i̇şte evet. Hiçbir zaman olmadı. Ya, hiç olmadı evet, herhalde. Yani Buraya... kö köşeyi dönmek evet. çok uzun meşakkatli ve çok iş gerektiren evet. bir süreç. Burada tabi buranın başka bir faktörü var ki burada gerçekten Oluyor. aslında çok hızlı bir <gülüyor> şekilde dönmek de mümkün. Ve bu bizim en büyük dostumuz ve düşmanımız. Çünkü evet. Evet. yani bu odayı bugün ayarlamak da ne kadar kolay olduysa evet. birisinin de bu fikri alıp ben yaparım abi deyip bunun kötü bir versiyonunu gerçekleştirmeye yapalım? çalışıp aa bu olmuyormuş imajını yaratması o kadar mümkün. Çünkü Aha. yani ne kadar fazla... Gerçekten ulaşmak istediğiniz insanlar genelde 2 ya da 3 insan uzaklıkta burada ki bu hangi nereden gelirseniz Aynen. gelin gerçekten böyle bir şey var. Biraz diyalog kurup ortak paydayı bulabiliyorsunuz ama yani bunun getirdiği hız çok tehlikeli bir hız. O devinim e, insanları çok hızlı bir şekilde bir şeyler yapmaya yönlendiriyor. Üreteceğin fikri şirkete dönüştürüp 2-3 sene sonra nasıl satabilirim? o fikir gerçekten kime ne kadar değer katar ve uzun vadede ne olur o göre çok daha ağır basıyor ve bu projenin gerçekleşmesi de aslında o paradigmayı biraz kırmaktan geçiyor ve bu kolay bir şey değil çünkü yani para bulunur, mekan bulunur ama bir kültür değiştirelim demek yani sosyal evet. mühendisliğe giriyor ki çok Hı -hı. tehlikeli bir alanı. Evet. Geçmişte de hem mimari de hem başka alanlarda çok insanı deneyip çoğu zaman başarısız olduğu bir şey. Onun için en büyük Derdimiz kafamızdaki şablonların hangisini buraya göre esnetmeliyiz, hı hı. hangilerini de bu böyledir yavaşça bizim kafamızdaki Biz, insanları toplayıp zorundasın. buradan bir şey oluşturabiliriz. O ikisi arasındaki git gel bizi çok yoruyor. Baya yani aslında siz böyle e, belki de Amerika'dan buraya gelirken daha pratik maddeler olduğunu düşünüyordunuz. Hani yer bulmak lazım işte sponsor bulmak lazım belli şeylere organizatör bulmak lazım belli etkinliklere falan ama şu an gördüğüm yani sizinle evet. bir süredir konuşmamıştık işler nasıl gidiyor diye şu an gördüğüm daha böyle bir strateji ve politik planlama <gülüyor> süreci Aynen. içine girmişsiniz yani bu. Evet çünkü şeyler var yani biz bir <gülüyor> yani parayı biz e, burada yeni yeni yayılmaya başlayan fon platformlarından mı alalım e, Avrupa Birliği artı devlet şeyinden mi, belediyeden mi, büyük ailelerden, bireysel olarak mı, holdinglerden destek mi, kendini, kendi adını duyurmaya çalışan, e, yarı holding, yarı birey halinde hala var olan insanlar değil. Çünkü o parayı nereden aldığımız bizim çok büyük bir kimliğimizin bir parçası olacak ve ne olursa olsun şeyi diretmek de kolay değil. Atölye İstanbul üst başlığımız, çünkü biz yola böyle başladık, siz bu başlığın altındaki destekçilersiniz. Biz bir şeyin altına girmek istemiyoruz. Bağımsızlık, hı hı. E, bunun uzun vadide katacağı değer ve kimseyi ötelememesi felsefesiyle başladığımız için çok önemli. Ve bu buradaki insanların çok duymaya alışık olduğu bir söylendi. Ee, ne diyorlar peki böyle bir bağımsız yaklaşım durumuna? Yani de destekleyen bunu anlayan oluyor. Olmuyor değil evet. kesinlikle. Ama işte söz... Söz verilen ve yapılan arasındaki uçurum Olsunuz. burada o kadar fazla ki. <gülüyor> <gülüyor> yani onun için de biz bir şekilde gerçekten yapmaya da eğilimi olan herkesi etrafımıza toplamak istiyoruz ve konuşan insanları da biraz... Mümkünse ötelemek istiyoruz. Yani Hı -hı. yapan gelsin buraya. Evet. Gerçekten bir şeyleri gerçekleştirecek insanlar. Evet. sözde, yani sözde için de geçerli, yatırımcı, yatırımcı için de geçerli, geçerli, sponsor için de geçerli. Ders verecek Ama... adam için de geçerli. Evet. Herkes için. Yani bir şekilde o etiği öyle oturtmaya çalışıyoruz ki bu çalışkanlık üzerine bir etik. O da kolay bir şey değil. Yani gerçekten insanların bir şey yapması lazım. Lafta kalmaması lazım. Yani amacımız insanların sosyalleşeceği bir alansa Yani Galata'da 150 metrelik bir yer tutarız. Arada da bir iki parti yaparız. <gülüyor> açılışımsı da bir iki şey koyarız. Biter yani o değil. Partiler çok güzel ama. Partiler güzel. Bence da... İstanbul'da insanlar bir araya gelince en iyi ne yapıyor dersen en iyi evet. parti yapıyorlar. Yani yeme içme kültürü mü? Sen Harika muhteşem. Evet. Yani. Evet. Zaman... Plan olarak zaten restoran bunun şeyi. Çok fazla. <gülüyor> <gülüyor> restoran, restoran, otelcilik, aparta bunlar da. Şey yapabilirsiniz. Hepsinin şirket sözleşmesine yazsaydın şimdi. Yok yani, şirketimizin öyle tane farklı şey var. var. Yani. Merkezi bir yerde küçük bir park kapatıp rezidans altı otopark falan. öyle şeyler düşünebilirsiniz. Ben gör yani o kadar çok yerde inşaat var ki. Yok yani... zaten emlak fiyatlarına bakınca yani yani çok çok garip bir evet. sektör ve korkutucu yani böyle bir O zaman de... muhabbet bu emlağa çok... gelmişken evet. hangi semtleri düşündünüz ve hangi nedenlerden dolayı evet. o semtleri eee o kullanıcı kitlesiyle çok alakalı ve hangisinin hangisinde biz en önem verdiğimiz sorusu ortaya <gülüyor> çıkıyor. Çünkü aslında üç farklı tip yer var gibi. Bir tanesi daha çok bizim burada, buraya gelmeden hayal ettiğimiz eskiden depo, araba tamircisi işte fabrika, fabrika gibi kullanılmış ki İstanbul'un içindeki fabrika oranı çoğu şehre göre daha fazla. Öyle de bir enteresan istatistik var. Yani çok ciddi bir endüstriyel hat söz konusu İstanbul'da ve bu hat aslında metronun 10 dakika yürüme mesafesi paralelinde ilerlemiş bir hat. Atatürk Otosanayi, Levent Otosanayi, Tepe Kağıthane, ardından işte Dolapdere, e, Hasköy, Balat, Tophane, Sirkeci, oradan Topkapı, Sanayi ve Merter diye devam ediyor. Ya bunlar aslında hepsi toplu taşımaya nispeten yakın yerler şaşırtıcı biçimde ve biz buradan burada bir <gülüyor> yani ham madde olduğunu düşünüyoruz. Şu anda Çünkü onların hepsinin günümüz ekonomisinde ayakta durması mümkün değil, altı duran çok fazla yer var. Ama onlar başka dertleri yanında getiriyor çünkü ciddi bir renovasyon maliyeti, işte belediye, tapu, izinler, her an otel'e dönüşme riski, evet. <gülüyor> her, <gülüyor> an öyle. her an olabilir. Her an olabilir. Bunlar bayağı söz konusu, ciddi riskler ve yani bir startup olarak da tabi yatırımımızı kalıcı bir e, şey, değere yapmak, değere istiyor. yatırmak çok akıllıca değil. Yani biz buraya emlakçılık oynamak için gelmedik sonuçta evet. yatırım için evet, ama yani altyapı da önemli yani evet. benim zaten... ama şimdi Balat'tan bir yer kapasanız mesela 5-10 yani sene sonra değiliz. çok iyi olmayacak evet rastlamıyor <gülüyor> biraz karışır sonra geri dönüyoruz yani bu birinci ve buradaki buradaki şeyde yani eski şehir o surların içindeki şehirdeki yerin çok büyük avantajları var malzemeye yakınlık inanılmaz bir malzeme zenginliği var zanaatkara yakınlık Kobya yakınlık, işte farklı ulaşım akslarına yakınlık, işte karşıya git, açılacak Rayleigh sistem, sirkeci yeni kapıyı bambaşka bir yere koyuyor, IMH'e metro geldiği anda bambaşka bir yer olacak. Bunların hepsini görüyoruz. Ama bunun dezavantajı belki üretici, yaratıcı, tasarımcı kitle için avantajlı bir yerken bu. Ben bir de iş çıkışı bir tane ders alayım buradan, hafta sonu geleyim bir ders alayım diyen kitle için o kadar zorlaşıyor. Hem bu kitlenin arabası var, zamanı çok daha kısıtlı ve günbegün gün buralara gitmeye alışık değil. Böyle bir durum var ama bizim yine de ilk tercihimiz şu anda o bölgelerden yana. Sırf kültürü doğru yerde başlatmanın, yani biz anaatkarı, biz başka yani e, ikinci opsiyona gelelim. İkinci opsiyon büyük yapılar var, büyük yapılar, işte rezidanslar, ofisler hiçbir zaman anlamlandıramadıkları bir kültür sanat <gülüyor> şeyi var, mekanı var bunların. Ve nasıl biz bunu doldursak işte bir cim var, alışveriş merkezi var. Bir de böyle bir alan var ama ne yapsak 500 metrekare. Hani böyle böyle fırsatlarda yavaş yavaş çıkmaya başladı ama orada da çok ciddi bir yani branding sorunumuz kültür var. Sorunu kültür var. sorunumuz var. Kültür sorunumuz var çıkışıyor uyuşmadı. yani başlangıç noktamız noktamız felsefemiz Çakışıyor. Çekmek istediğimiz bizim en değer verdiğimiz kitle bize en az var para verebilecek kitle aynı Hı -hı. zamanda. Öyle de bir Yani o, o aslında belki de bu işin en şu anda kritik, en o. kritik şeyi yani. Bizim oraya en çok çekmek istediğimiz adam gidip de bir şeyin, bir rezidansın alt katına kurulabilecek bir yeri parasını verebilecek adam değil. Ama o adama enteresan kılan şey o zaten. Çünkü... Adamın arkasında bir kamçı var ve o kamçı hakikaten çok enteresan şeyler çıkarmasını sağlıyor. O zaten kendi şeyi içinde. Ee, ama diğer bir taraftan da bunun belki bir hibrit modeli olabilir mi diye düşünüyoruz. Yani acaba biz gerçekten ee, başka bir yapının altında o bağımsız kalacağımız modeli kurabilir miyiz? Ve bu yine de yani... Burada aslında sizin de düşüncelerinize çok açığız. Bu şu anda çok gündemimizin belki de en temel noktalarından biri. Yani böyle bir şey için gerçekten eski bir fabrikaya mı ihtiyacımız var? Yoksa nispeten hazır ama içine birazcık daha bir renovasyonla... ...hani şey havanın o atölye havasının verilebileceği bir yere... ...biz o yaratıcı kitleye çekebilir miyiz? Ve o yaratıcı kitle oraya geldiği zaman... ...üst katlara bakıp da ne oluyor burada, Ben benim burada ne işim var... Acaba bunu demekten e, onları şey yapabiliriz. Yani Bir miyiz? de doğrusu bu biraz da Türkiye'nin neoliberal gerçekliğinin <gülüyor> parçası yani. Evet. Çünkü hayalcilik çok güzel Aa, ama Sifonu yani... çalışmıyorsa gelme. Evet <gülüyor> yani, yani işte sifonu havalandırması, otoparkı şey falan bir anda... Yani zaten etrafımız dev bir şey alışveriş merkezinde dönüşüyor İstanbul'da. Alışveriş ve otelden geçilmeyecek evet. bir beş Bitecek yani yer kalmayacak. Yani bizim burada bütün bunlardan bağımsız arkamızı döneceğiz demimiz Biraz abes. Yani bu iki şeyden bahsetmiştim işte bir daha hani bağımsız yapıları oluşturmak ya da bu yeni inşaat şeyinin bir parçası olmak aslında iki tane daha var bir tanesi üniversiteler tabii ki üniversite <gülüyor> artı teknoparklar bunlar da ciddi altyapı sağlıyor ama üniversitelerde de aslında bir şirketleşmeye yakın bir şey rekabet hissediyoruz bir üniversiteyle konuşunca diğer üniversiteleri ötelemediğim bir oluşuma gitmek gerçekten çok zorlaşıyor bu da çok doğru gelmiyor bize. Peki kitlenize sorma imkanı buldunuz mu? Ne istediklerine dair sorusu var. demen soru. de çok iyi oldu. Ee, geldiğimizden beri çok farklı metodlarla bunu yapmaya çalışıyoruz. Zaten gelmeden önce yaklaşık yüzer e, mülakat yaptık Kerem'le. Yurt dışında bu oluşumları gerçekleştiren, e, işte kuran, kullanan insanlarla. Zaten bizzat e, herhalde yaklaşık 15-20 yere gitmişizdir. New York, Barcelona, e, San Francisco ve etrafındaki bölgelerde. Öyle bir alt tapıyı oluşturduk. Daha sonra buraya geldiğimizde, yani yurt dışında da işte bir anket yaptık. İnsanlar orada neye önem veriyor? New York'ta ben kendi okulumda yapınca hani o komünitinin ihtiyacı nedir onu gördük. Buraya gelince de zaten herhalde yani abartmıyım gerçekten bir 200-220 kişiyle birebir mülakat yapmışızdır. İnternet üzerinden bir 90 kişilik bir anket yaptık. Facebook'ta şu anda 3000 kişi yaklaşık genel geniş takipçimiz 500 kişi de çok daha fokus bir şekilde takip ediyor. Ee, Bunlar da amaç hep onlardan öğrenmek yani. Gerçekten onların neye ihtiyacı olduğunu, neyi daha sempatik, neyi daha antipatik bulacaklarını. Hakikaten yani o ihtiyaçları anlamak çünkü abi senin neye ihtiyacın var sana sabaha kadar sayabilir. Veya aklına hiçbir şey gelmeyebilir o noktada. Onu birazcık daha gözlemleyerek, onu birazcık daha şey yaparak. Ortak noktaları bularak. Ortak noktaları bularak yani biz de çünkü herkesin ihtiyacına göre... ...şey yapmamız, bir şey kurmamız çok zor. Mümkün yani. Kim evet. en önemli? O en büyük soru işte yani. onu, Peki, de... onu sormak istiyorum yani programın sonuna gelirken... Evet. ...sizin için kim en önemli? Yani sizinle yıllar boyunca bunda devam edecek insanlar mı önemli? Veya burada sizinle birlikte olup ondan sonra başka işler yapacak mı? Ve oradan başarı kazanacak insanlar mı? Yani bir şekilde ister istemez... Ne kadar açık olsak bile programın başında bahsettiğimiz gibi zaman zaman bazı insanları kendimizi daha yakın konumlandırıyoruz. Evet. Bazı insanları evet. daha uzak konumlandırıyoruz. Yani için sizin insanlarınız biraz kişisel bir soru da olabilir Değil ama mi? sizin insanlarınız kim? Aslında belki yani iyi ortaklığın özü herhalde aynı şeyi yapmaya çalışmamaktan geçiyor. Yani birbirinin tamamlayıcı olmaktan geçiyor. Bence yani benim şahsi fikrim Kerem'le de o açıdan bu fikir biraz daha zengin bir hale geliyor ikimiz bununla uğraşınca. Çünkü ya benim buradaki ilk yola çıkış noktam ben zaten yurtdışında da projeler yapıyordum New York'tayken işte mimari enstalasyon projelerini gerçekleştirmeye başladım. En son İstanbul Modern'de buradaki kışın bir yarışmaya katıldım ve altyapı hiss eksikliğini hissettim. Dedim ki ben tek başına proje yapmayı seven bir insan değilim. Etrafında farklı disimlerinde insanlar olsun, üretim aletleri olsun üniversiteden bağımsız olsun, böyle bir platform olsun, çok bireysel bir ihtiyaçtı. Ve hayalim benim böyle mekanın parçası olmak. Yani bir şekilde orada üretim yapan, projeler yapan, eğitim programını destekleyen, yani üniversitelerle bağlantılar kuran öyle bir... O açıdan da benim için oraya çekilecek en yetenekli, en enteresan, en zenginleştirici insanları oraya çekmek ve onlarla daha kalıcı bir... E, kolektif oluşturmak bir şekilde yani herkesin bağımsız hareket ettiği ama birbiriyle de çalışabildiği en güçlü şey yani orada disiplinler arası çalışma kısmı belki misyonumuzun daha şey bilmem sen de düzelt istersen ama orada evet. bir e, yaratıcılığı insanların içinde yeniden hatırlatan bir düzeni de aslında o eğitim programımız oluşturacak. Bilmiyorum o kısmı da istiyorsan biraz sana. Evet yani benim için de e, bu şey tarafı benim de çok etkilendiğim bu Sir Ken Robinson diye bir adam var e, TED'de konuşmaları falan da olan. Onun hep e, bu aynı zaman aynı kafa yapısında David Kelly de var bu şeyin IDO şirketinin kurucusu ve onlarda da hep e, öncelik birincisi insandır ve bu herkestir. E, ikincisi de her insan yaratıcıdır ve bu yaratıcılık bir şekilde ortaya çıkarılabilir. Benim için de birazcık yani ben bu projelerin nasıl gurur duyarım 10 sene sonrasında e, sorusunun cevabı Oraya girmiş biz e, 3-5 kişinin kafasını karıştırabilsek, o 3-5 kişi girdiği zaman, ya benim böyle yaratıcı bir tarafım varmış, ya, bunu gerçekten ben bir şeyi ortaya çıkararak başarabiliyorum, e, mu hissettirebilsek, bu benim gerçekten gurur duyabileceğim, gurur duyacağım bir şey olur. Bu e, çok daha hobi alanında olabilir, bu çok daha e, profesyonel alanda olabilir. Yani oradan biz o inkübasyon merkezi gibi bunu konumlandırıp, Oradan birkaç tane enteresan proje çıksa ve projelerin enteresanlığı gerçekten belki de finansal başarısından daha önemli yani gerçekten bir bir soruna çözüm buldu ki sonrasında ben zaten o değerin bir şekilde şey yapılabileceğini inanıyorum. Ee, benim de galiba en önem verdiğim ve en e, beni heyecanlandıran tarafı o geniş bir kitleye ulaşıp onların proje ve kendi yaratıcılıklarını e, başarabilmelerini sağlamak. Ya bu ikisi arasındaki denge de en büyük şu an yani o dengeyi nasıl tuttururuz? Gerçekten zor bir soru. Evet. Yani kapalı ve açık ekosistemler arasında çok fark var ve biz tam aradaki hibrit modelde tam nerede durmak istediğimizi karar vermiş değiliz. Uzun bir seyahat dedik. A noktasından evet. B noktasına giderken zaman zaman at gözlükleriyle önüne bakman gerekiyor. Çünkü evet. B'yi kaçırabilirsin yani. Kendin C'de <gülüyor> bulabilirsin? Evet. Ama tamamen de işte kendini biraz Londra merkezinde gibi yaşarsan <gülüyor> Ama bu kadar hiçbir şeye bakmazsan herhalde işler kaçırıyorsun. Ne diyorsun hayır bu denge hakkında? Ben denge hakkında şunu diyorum. Bu kadar herkesin çok ciddi ve net fikirlere sahip olduğu bir yerde yine sizin fikirlerinizden emin olmamanız belki de doğru yolda olduğunuzun en önemli göstergesi yani. Bu kadar çünkü hani herkes biraz önce de diyorduk ki gruplar arası iletişimler çok sıkıntılı vesaire falan. Siz hani hangi gruba ait olduğunuz evet. ya da böyle bir aidiyeti sorguluyor olmanız. Evet. Belki de bunu sorgulayan bizim de umudumuz sessiz çoğunlukların ilgisini çeker diye düşünüyorum Hı -hı. ben yani. Evet. Evet o aidiyet biraz sorunlu <gülüyor> kesinlikle. <gülüyor> tamam. O zaman son sorumuz da şu olsun kısaca. Var mı yani fiziksel olarak Atölye İstanbul ziyaret edebileceğimiz bir tarih nerede olduğunu bilmesek bile, kafada olsa bile sizin hayalinizde Şu ne? anda ziyaret edebilirsiniz <gülüyor> şey, Göçebe Yani <gülüyor> aslında Türkleri Geze geze geze şekilde, şekilde Göçebe at pop up şeklinde <gülüyor> ilerlediğimiz atölyeler Gerçekleşmeye başladı Geçen 2 ay önce ilk Bunun ilk deneyimini Yaşadık Buradaki reklam ajansı DDF'in Azköy'deki inanılmaz mekanın En üst katında bir günlük bir <gülüyor> workshop yaptık ee, geçen gün ee, şey, The Hub diye yeni açılacak, Ekim'de açılacak bir ortak ofis projesini ee, projesinin çalışma alanında bir workshop düzenledik. Yine bu yaratıcı kitleyi dinliyoruz adı altında. Hatta yarın ve öbür gün iki fark. Yarın kapalı çarşıda ee, Eren Usta'nın ee, 500 senelik geçmişi olan bir takı atölyesi var. Orada bir workshop düzenliyoruz. Bağınlı kent e, Der Liebling markası adında. Zaten tasarımlarını yapıyor. Orada 4 saatlik sıfırdan nasıl bakırdan yüzük ya da kolye yapılır gibi bir workshop'umuz olacak. Pazar günü 311 Artworks, for, Artworks diye bir galeri var tophanede. Orada iğne deliği kamera atölyesi var. Ardından da bir e, işte open house dediğimiz bir... E, Oluşum var ki o biraz ironik çünkü bizim evimiz değil orası. Sadece <gülüyor> Başkasının o... evine davet ediyoruz. <gülüyor> Başkasının evine açıyoruz kendimizi biraz evet. hoş geldiniz diye. Güzel. İyi. Ee, Böyle gitmek iyiymiş. Ya, yani. Tabii İstanbul'daki o altın mekanların sayısı gerçekten çok fazla. Çok fazla Hı -hı. enteresan yer var ve şu anki en son yani karar verdiğimiz stratejide gerçekten bunun hakkını vermek, Hı -hı. insanları yeni yerlere çekebilmek, o yoldan ve onu dinamikleştiren bir şey. Çünkü her seferinde bir sonraki yerin neresi olacağını bizim de, kitlemizin de bilmemesi e, işi daha heyecanlı bir hale getiriyor. Ama bir yandan da dediğimiz şey her zaman kültür için mekan. Hı, Ve o değil. mekanın arayışına Hı. da zaten devam ediyoruz. İnşallah Ekim, Kasım gibi e, en azından küçük de olsa bir kalıcı mekanın ilk... ...toğumunu hmm. atmak istiyoruz. Evet. Be beklediğimizden çok daha uzun sürecek ama... Evet. ...vizyonumuzdaki mekanın gerçekleşmesi. Dinleyicilerimizden de eğer... ...kullanmadıkları... <gülüyor> ...300-500-1000 metrekare civarında bir... E, ...depo atölye. Metroya e, 3 dakika yürüme mesafesinde... E, ...bir fabrikaları veya... ...depoları, hangarları varsa... E, bizimle iletişime... ...bizimle gündüz. evet, atölye İstanbul. Üst üstlenebiliriz, hiç karşılığında bir şey bekler. Evet... <gülüyor> Oldu. O zaman vallahi... web sayfamız bu arada atölyistambul.co ee, orada da işte co-working, co-fabrication, collaboration'dan e, esinlendik. Ee, orada hem e, üye olabilirler hem de e, bu sayede e-mail'larımızı vesaire e, almaya başlarlar. Ve Hı. son olarak da iki kişi bunu gerçekleştirmemiz imkansız. Ee, bunu gerçekten e, bir fikir ve ideal olarak inanan insanları da bünyemize katmayı çok isteriz. Çok farklı alanlarda ihtiyacımız oluyor iş gücüne. Hı hı. E, bu hem yarı zamanlı olabilir, proje bazı olabilir, tam zamanlı olabilir. Süper. Çok güzel. Onurcuğum ne diyorsun? Ben CV'mi iş... gönderiyorum. Hemen. <gülüyor> <gülüyor> o zaman bir sonraki programda görüşmek üzere. Evet, diyorum. güzel bir İstanbul günündeyiz. Cuma günü bir sonraki programda görüşmek üzere diyorum. Bence yıllar boyu biz Atoly İstanbul'u düğmeye devam edeceğiz. Bence de. Ee, <gülüyor> İlerisine. Ee, bir şey söyleyebilir miyim bitirmeden? Hadi söyle. Ya, mekan bulacağız ya şimdi Ekim, Kasım, Aralık <gülüyor> mekan bulunacak. Ama bu dinamikliği devam ettirmek yine de herhalde önemli evet, olacak. Ben... ya yani şimdi siz anlatıyorsunuz ya, anlattı şimdi, engin Engin'in anlattığı işte kapalı çarşıda atölye yapıyoruz, şurada yapıyoruz. Yani bunların devamının da esas da insan bir şekilde istiyor. Evet. Kişis arasında baştan evet. bile söylediğiniz o dengeyi belki hem bir mekanla hem de evet. gezici evet. tarafıyla devam ettirmek. Güzel bir ivme kazandık gerçekten İstanbul'a geldiğimizden beri ve bizim için belki de şu andaki en önemli en kritik şey o ivmeyi bir şekilde devam ettirmek. Onun için de kafa zenginle. ve zenginle. Yani gerçekten yoğun çalışıyoruz. Daha az yoğun çalışarak, daha ee, çok para kazanabileceğimiz şeyler eminim çıkacaktı karşımıza ama bu yoğunluk şu an için e, bizi motive ediyor, mutlu ediyor. İnsanlardan da doğru geri bildirimi alıyoruz. Hakikaten e, en azından iyi bir dinleyici kitlesine ulaşabildiğimizi hissediyoruz. Ee, size de gerçekten çok teşekkür ederiz. Ee, Programınızda <gülüyor> için. Biz teşekkür ederiz. Keşke herkes böyle fikirlerle çıksa da bizi de konuşsak. <gülüyor> Teşekkürler. Onurcuğum bir sonraki programda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.